Boş. yaşam için teknoloji. Merhaba, Yüz Kurum ve İnisiyatif'in yan yana gelerek oluşturduğu Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı bir rapor yayınladı. Raporda Türkiye'de tarım alanlarında bir artış olmamasına hatta %3 düşüş olmasına rağmen pestisit kullanımı giderek artıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre 2014 yılında tarım yapılan alanlar 23.941.000 hektarken, 2018 yılında 23.200 hektara gerilemiş. Aynı dönemde yani 4 yıl içinde pestisit kullanımı ise %51 artmış ve 39.723 tondan 60.000 tona ulaşmış. Bu artışın üretme etkisi ise sınırlı. Pestisit kullanımıyla verimlilik arasında iddia edildiği gibi doğrusal bir ilişki yok. Tarım ve Orman Bakanlığı verileri pestisit kullanımının iddia edilen verimliliği sağlamaktan çok uzak olduğunu kanıtlıyor. Çünkü pestisitler sadece zararları değil, faydalı böcekleri, mikroorganizmaları, tozlaştırıcıları yani arıları da yok ederek doğanın dengesini alt üst ediyor. Üstelik pek çok zararlı zamanla pestisitlere direnç kazandığı için pestisit kullanımı da bu zararlar üzerinde etkisiz kalıyor. Bu nedenle her yıl daha fazla ve daha zehirli pestisit türleri ortaya çıkar, kullanılıyor. Açıklamasında bulundu. Ayrıca sadece verim odaklı bir tarımsal üretim anlayışı Gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik açısından eksik bir yaklaşım. Pestisitlerin yol açtığı sağlık ve çevre zararları maliyeti, biyolojik çeşitliliğe verdiği zarar ve toprakta ve suda bıraktığı kirlilik de geri dönüşü yıllarca sürecek ciddi boyutlarda çevresel maliyetler olarak karşımıza çıkıyor. Pestisit kullanımı için yapılan her 1 dolarlık harcalan, ortalama 5-10 dolarlık bir harcamayı gerektiren İnsan ve çevre sağlığında bir zarara yol açıyor diye eklendi. Yani pestisit atmak sonuçta zarar vermek anlamına geliyor. Siz de zehirsiz sofralar demek istiyorsanız change.org/taksim zehirsizsofralar adresinden Buğday Derneği'nin bu kampanyasına katılabilirsiniz. Geçtiğimiz hafta KET süreci kapsamında inceleme değerlendirme komisyonu toplantısı yapılan Kanal İstanbul projesi hukuksal ve siyasal düzenlemeler açısından pek çok kez gündeme geldi. Ancak Kanal İstanbul, tüm bu etkilerin yanı sıra ormanlar, korunan bölgeler ve tarım alanları dahil olmak üzere bölgenin doğal alanlarında çok ciddi bir tahribat yaratacak. WWF Türkiye, ÇED raporunda bu etkilere karşı alınacak önlemlere yeterince değinilmediğini düşündüğünü dile getirdi. Yapılan açıklamada ya Kanal ya İstanbul, Kanal İstanbul projesinin ekolojik, sosyal ve Ekonomik Değerlendirmesi başlıklı raporumuz güncelliğini korumakta. Kanal İstanbul projesi yalnızca devasa bir yatırım değil, aynı zamanda yüzyıllara dayanan geçmişinde bugüne kadar İstanbul doğasının karşı karşıya kaldığı en büyük mühendislik operasyonu. Bu nokta öncelikle Karadeniz, Boğazlar, Marmara ve Kuzey Ege gibi geniş bir coğrafyada çok boyutlu etkileri olacak. Muhtemel böyle bir projenin ne pahasına hayata geçeceği konusunda sormalı. Kanal İstanbul projesini doğrudan değerlendirmek için Türk Boğazlar sisteminin nasıl işlediğini bilmek ve İstanbul denizlerinin kendine has dinamiklerini doğru anlamak gerek. Uzmanlara göre boyutları itibariyle boğazda olduğu gibi kanal içerisinde de iki yönlü bir akıntı sistemi gelişemeyecek ve Karadeniz'in kirli suları Marmara'ya dolayacak. Marmara denizinde bol besinli üst tabaka, can çekişen alt tabakaya baskı yapacak ve oksijen hızla azalacak. Oksijen bitince kanal kapatılsa bile bir daha geri dönüşü olmayacak. Oksijensizlik kimyasal dengeleri alt üst ederek alt tabakadaki hidrojen sülfür yoğunluğunu hızla arttıracak ve sonuç olarak İstanbul Lodos Esti'nde dayanılmaz bir çürük yumurta kokusuna maruz kalacak. Zamanla Karadeniz'in ekolojik yapısı bozulacak. Tuna Nehri'nin Karadeniz'i kirlettiğinden şikayetçi olan Türkiye kendi eliyle yaptığı ikinci bir boğazla bu kirliliği kendi evinin içerisine yani Marmara'ya taşımış olacak. Bu durum Marmara'nın ölü bir denize dönüşmesiyle sonuçlanabilecek dedi WWF Türkiye açıklamasında. Time dergisi yılın insanı olarak iklim aktivisti Greta Thunberg'i seçtiğini duyurdu. Dergide Thunberg için o gerçeği söylemenin cesaretini güçle birleştirerek bir neslin ikonu haline gelen sıradan bir genç kız ifadeleri yer aldı. Bu arada Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 25. Taraflar Konferansı'nın ana sahnesine Fridays for Future aktivistleri işgal etti. Dünya liderleri tarafından atılan adımların yeterli olmamasını protesto eden aktivistlerin uzun süre sahneden inmemesi üzerine organizasyon tarafından yapılan canlı yayın kesildi. Panelin sonunda sahneye çıkan 50'ye yakın Gelecek için Cumalar aktivisti iklim adaleti sloganları attı. Eylemciler sahneden yerli halkları dahil etmediğiniz sürece çözüme ulaşamayız mesajını verdiler. İklim değişikliği ile ilgili Doğal Hayatı Koruma Vakfı, National Geographic dergisi, Universal Music gibi alanında öncü kuruluşlarla tanınmış sanatçılar bir araya geldi. #Resolution2020 hareketine başlattı. Yeni yıl çözümleri mesajıyla yola çıkan projenin destekçileri ünlü pop yıldızı Ed Sheeran'ın da bu projeye özel bestelediği World On Our Shoulders parçasını yorumladı. Çözümün parçası olun sloganıyla Herkesi kendi yeni yıl hedeflerine ve çevre için atacakları adımları paylaşmaya davet eden Resolution 2020'nin dünya çapında ses getirmesi bekleniyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri